Bir yaşam dili şiddetsiz iletişim programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Canan, ben Evet, e, bugünkü programda gene Sura Hart, Viktor Ekin hatsından devam ediyoruz. Geçen hafta e, iletişim şekillerini konuştuk. E, geldik. Benim e, rica ve talep böyle herkesten duyduğum rica ve talepte zorlanıyoruz diye benim de yıllar önce. E, yıllık eğitimi bitirdikten sonra ilk önce bir temel eğitim alıyoruz şiddet iletişim iki günlük sonra yıllık eğitimimiz var ya ben bu rica talepleri öğren, öğrenemedim deyip bir daha <gülüyor> sınıfta kalmış gibi ikinci bir yıllık eğitim almamı neden olan e, bölümdür e, açıkçası rica etmeyi tam öğrenemedim bu ricamı talep mi nedir diye e, işi böyle toparlayan bir sonuca getiren bir şey talep mi rica mı ...diye bir anahtar ayrımımızda da konuşmuştuk ama... ...şimdi tekrar böyle... Bir ...çocuklarla olan ilişkilerde... ...tekrar üzerinden geçelim istedikliğinizde. Evet, şiddetsiz iletişim... ...yolculuğu... ...bütün benim dünyamda... ...hayat boyu süren bir yolculuk ve... ...bir yapma halinden... ...bir olma haline doğru... ...giden bir süreç... ...ve... Zannediyorum hiçbir zamanda Oldum diye bir yeri yok ee, Tamamen bu şiddetsizlik Niyetini tekrar tekrar Yaşamak ee, Hayatın önüme getirdiği sıkıntılarda Zorluklarda Tekrar tekrar bu şiddetsizlik Niyetiyle bağlantı kurup Yeni seçimler yeni deneyler Yapmakla ilgili bir yolculuk Rica adımı Benim için de çok kıymetli Ve e, öğrenilirken Zorlandığım bir süreçti bunun da nedeni benim gözlem mi yargı mı bölümünden başlayan yani daha önceki o şiddetsizlik niyetiyle bağlanma halini uzun bir süre denedikten sonra gerçek ricalar yapmaya başlamış olmamdı. Yapabilmeye başlamış olmamdı. Bundan şunu kastediyorum. Eğer benim kafam Yargılarla etiketlerle suçlamalarla doluysa ve ben duygularımla bağlantı kurmak yerine e, düşüncelerime inanıyorsam yani işte e, bu çocuktan adam olmaz ben yetersiz biriyim o yüzden de bu çocuğu alayım işte şöyle şöyle konuşayım filan gibi yerlerdeysem buradan çıkacak olan tek bir e, şey var dördüncü adım olarak. Talep ederim ya yani emrederim çocuğa. Bu sadece çocukla ilişkimde değil her ilişkimde yani ben e, eşimle de ilişkimde bu adamdan bir halt olmaz diye düşünüyorsam ve zaten ben ne şanssız kadınım ayol diye bir fikrim varsa akşam eve geldiğinde e, ya da işe gitmiyorsa gündüz gördüm yani ne, ne zaman görüyorsam Hattarak bir şey söylüyorum ve genellikle de talep ediyorum. Emrediyorum yani. Aslında emrediyorum demek daha açıklayıcı olabilir. Şiddetsiz iletişim, de, ricalarla ilgili bölüm, bence önceki bölümleri tam olarak e, şey yapmadan, içselleştirmeden geldiğinde biraz erit kalabiliyor. İnsanlar da hakikaten rica değil, talep duyabiliyorlar. Çünkü benim enerjim talep etmek. Evet. Yani beni böyle tam e, aydınlatan şey birisi bana hayır dediğinde bozuluyorsam <gülüyor> muhtemelen talepte bulunduğumu anlıyorum. Yani o birisi hayır duyduğum zaman ah evet ya demek ki ben bir talepte bulunmuşum. Eğer ricada bulunmuşsam Gerçekten o hayır dediğinin arkasındaki bir şeyle bağlantı kurmayla e, çabalamamla ilgili bir şey. Ama bozulduğum anda onun talep olduğunu anlayıp Tekrar bir e, kendime gelip kendime bir empati yapıp tekrar ba, e, bağlantıya geçmeye çalışıyorum. O yüzden o hayırın arkasındaki evet de çok önemli. E, Talepte... Ee, daha çok galiba şey var değil mi yani istediğin şeye evet demek için uğraştırıyorsun yani karşı tarafa bir şey rica ediyorsun ama böyle alttan alttan da onun evet demesi için orada bir beklentiye giriyorsun ee, bir, Sanki orada yine bir sonucu kontrol etme şeysi var yani bir şey rica ediyorsun ama senin dediğin doğru onu kabul ettireyim veya işte bunu yapmazsan ama ceza var olumsuz bir sonucu olduğunu ona böyle yani hafif hafif bir şeyler gösterme haklı olma hali var rica ederken talepte. Ama ricada bir dakika ya karşı tarafta bir şey söylüyor. Onun da başka bir ihtiyacı var deyip onu görebilmek orada bir bağlantı kurabilmeye çalışmak gibi geliyor bana. Bu Bütün bu söylediklerine katılıyorum. Aklımdan şu an geçenleri söyleyeyim Canan. Şimdi... Karşımdaki insana bir şey yaptırmak üzere bu dili kullandığımda yani şiddetsiz iletişim metodunu kullandığımda yani gözlem yapıp duygu ihtiyaç söyleyip şunu yapar mısın dediğimde burada zaten niyetim bir şey yaptırtmak olduğunda açıkçası bu metot çalışmıyor zaten. Metodun içselleştirildiği noktada ben gerçekten karşımdakine kendi ihtiyacıma hediye ediyorum. Yani desteğe ihtiyacım varsa ya o kadar desteğe ihtiyacım var ki şunu şunu yapar mısın diye soruyorum. İnsanlar da tamamen ihtiyaçlarımız ortak olduğu için benimle bağlantı kurabildikleri için ve biz can insanlar çoğu zaman katkıda bulunmayı çok sevdiğimiz için benim ricama evet ya da hayır diyorlar. Şimdi ...hayır diyorlar dediğim anda... ...bizim yine alışkanlıktan gelen... ...davranışlarımız var. Ben... ...hayır duymamak için... ...hiçbir şey istememeyi, öğrenme halini... ...çok yakından biliyorum. Yani hayır duymaktansa... ...aman Rabbim yani hiçbir şey istemeyeyim. Tek başıma her işimi halledeyim. İşte ayıya sormuşlar... ...niye insan kalır, kendi işimi... ...kendim yaparım demiş gibi yerlere uçuyorum. Evet, nasıl yüzden... olsa hayır diyecek. Gibi de böyle bir kalıplarımız evet, da oluşuyor. Kalıplarımız da oluyor. Şimdi... Fakat şiddetsiz iletişim diyor ki... ...arkadaş... E, ...senin ihtiyaçlarını... ...karşılamak için kimse dünyaya gelmedi. Senin ihtiyaçlarını... ...karşılayacak tek bir kişi var dünyada. O da sensin. Nasıl karşılayacaksın? Kendi gücünle karşılayacaksın. Gücünle kendi ihtiyaçlarını... ...karşılamak için iç ve dış kaynaklarını... ...harekete geçirme kapasitenle buluş diyor. Şimdi hal böyle olduğu için de... ...ihtiyaçlarımı... ...karşılamak için diğer insanlardan katkı ve rica ediyorum. Yani rica et, de, ettiğim yer benim gönülden istediğim yer. Gönülden vermek gibi. Gönülden istediğim yani bir bardak su verebilir misin dediğim yer. Veremem dediğinde de ah dünya kıtlık yeri. Bu canan da ne kötü biri falan gibi yerlere gidiyorsam yine kendime empati verip susuz mu kalacağım? Belki bir iki dakika sonra verir misin demek ya da olmuyorsa Canan'dan başka birini bulmak. Su ihtiyacımı karşılamak için. Şimdi çocuklarla ilişkiye doğru buradan gittiğim zaman burası e, daha da sıkıntılı bir yer oluyor. Çünkü çocuk etiketi çalışıyorsa içimde. Çocuk zaten ben büyüğüm o küçük. Ben ne dersem onu yapacak. Çocuk dediğin şöyle olur böyle olur gibi... ...meseleler çalışıyorsa içimde... ...orada kendime dürüstlüğe davet etmek... ...isterim... ...hem kendime hem başkalarını... ...çünkü o zaman önce ben kendi etiketlerimle... ...meşgul olsam iyi olur... ...çünkü karşımda bir birey var... ...ve, Ve hani... ...şimdi rica örnekleri var... ...çocuk ellerini yıkamıyor... ...yemekten önce... ...ben de istiyorum ki ellerini yıkasın... ...sağlığı benim için önemli... Şimdi ...çocuk kaç yaşında ise... E, ...ona göre bir rica bulmak... ...kıymetli... ...mesela burada önümde bir örnek var... ...yemekten önce ellerini yıkamayı hatırlamana... ...yardımcı olacak... ...yöntemler bulmak için şu an benimle... ...birlikte böyle bir konuşalım mı... ...hani... ...bir beyin fırtınası yapalım mı denebilir... ...fakat bazen bu dil... ...çocuğun gerçekten... E, bir de anlama yaşı var, e, kelime dağarcığı var. Buralar çok kıymetli. Özellik ihtiyacı var. Kendi Özell kararlı, kendi kendini evet. vermek istiyor. <gülüyor> Şimdi bütün buralarda e, yaratıcılığa alanı açmak çok kıymetli. Yani doğallığa alanı açmak çok kıymetli. Bunu da ben e, ilk üç adımın farkındalığıyla alıştırmalar yaptıktan sonra çok daha rahat yapabileceğimizi düşünüyorum. Evet, evet. Buradan devam edelim e, derim çünkü gerçekten bu hayrı duymak, talep etmekle ilgili rica, talep ben, benim için çok kıymetli ve değerli. Bir müzik arası verelim, bulutsuzluk özlemi sözlerimi geri alamam. Yazdığımı yeniden yazamam Çaldığımı baştan çalamam Bir daha geri dönemem Akıyorsa gözyaşım kurumasın Coşup seven gönlümse durmasın Dost bildik anılarım çağırmasın Bir daha geri dönemem Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da Her nefes alışımız bayramdı bir umutlu yaşatan insanı, aldım elime sazımı. Yine aşınca çayın suyu boyudu belki yeniden karşıma çıkacaksın. Göz göze durup bakınca göreceğim.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 Göz göze durup bakınca göreceğiz neyiz de nelerdeyiz bilemiyoruz şimdi. dakikada evet açık radyoda devam ediyoruz ee, bir yaşam dilişi de siz iletişim bugün e, ricamı talep mi diye çocuğumuzdan nasıl rica ederiz eee hayırı duyabiliyor muyuz derken tam tersi de olduğunu düşünüyorum. Yani çocuk da senden gelip bir şey rica ediyor. Buraya not almışım kendime böyle mızmızlanan çocuklara kız mızmızmız bir şey isteyen kızıma çok kızardım ben. Sonra anladım ki ya o benden hayır duyacağı için mızmızlamakla ilgili böyle bir kendince bir strateji <gülüyor> belir belir belirmiş. E yani mızmızmız bir şey istiyor mıy mıy mıy mıy mıy, mıy. ve duyulmak istiyor esasında. ...bir ricası var ama ben nasıl olsa hayır diyeceğim diye... ...böyle kendini böyle beni rahatsız eden bir tonla üstüme üstüme geliyor. Halbuki orada yani onu fark ettiğim zaman hep üzüldüğüm şey odur. Yani bu bir şey istiyor benden. Annem de nasıl olsa hayır diyor. Ben onu mızmızlanarak <gülüyor> rahatsız edeyim ve bir bütbe sonra ben yeter abi diyeyim... ...ya kızıyım ya da yapayım gibi bir kendince bir strateji bulmuş olduğuna anlıyorum şu anda... Ee, o yüzden karşılıklı duyulmak yani bir şey rica ediyorsa e, demek ki senin de dediğin gibi yani gözlem, duygu, ihtiyacı o yollardan geçip gerçekten bir şey ihtiyacı var bu insanın. Ve bu ihtiyacı karşılamak için biz rica ediyoruz. Yani o ihtiyacımızı da elimize alacağız. Yani ben şu anda duyulmak istiyorum bununla ilgili ne yapabilirim ve karşıdan ne isteyebilirim. Benim bu duyulmakla ilgili olan şeyimde ihtiyacımda ihtiyacım da çok sevdiğim şey... ...benden ne duyduğunu... ...bir tekrarlar mısın, bir söyler misin... ...demek mesela... ...tekrar beni bağlantıya geçiren bir şey... ...yani duyulmak istiyorum... ...ve karşı tarafla ilgili ricam ne olabilir... ...çok hoşuma giden... ...böyle kolay bir şey... Ya benden ne duyduğunu bir tekrarlar mısın dediğim zaman ve karşı tarafta tekrarladığı zaman ha evet duyuldum ya deyip bir rahatlıyorum mesela. Bu bağlantı ricalarına güzel bir örnek. Onun yerine sen beni hiç dinlemiyorsun demek yerine ya bir tekrarlar mısın ne duyduğumu. O da güzel bir şey daha yazın. Mesela bir kez daha söyle demek yerine nasıl hissettiğini benimle paylaşır mısın? Değil mi? Yani hep bunlar... Ee, ...anlamak için... E, ...bağlantı kurmak için... E, ...olabilecek... ...ricalar... Ee, ...birazcık dille de ilgili... ...mesela senin çocuğa... ...senin için çöpü çıkarmak yerine... E, ...bu akşam çöpü... ...çıkarır mısın... ...demek... <gülüyor> ...hayır dediği zamanda... Yani ...şu anda dışarı çıkmaktan... E, ...korkuyorsun işte köpek var... ...seninle beraber geleyim mi gibi bir şey... ...söyleyebilirsin mesela... Ya neredesin? Nerede nerede kaldın sen yerine? Ee, yani bu akşam nerede kaldın duymak isterim bu kadar geç kaldığın için merak ettim. Benle paylaşmak ister misin gibi biraz daha ergenlere söylenecek bir şey belki. Ee, ne bileyim? Mesela biz eve misafir gelir böyle aşağı, e, merhaba dem denmeyen diye zamanda böyle bozulduğum zamanları hatırlıyorum. Bir merhaba desene bilgisayarından başını kaldır. bir merhaba de demedin veya desene dediğinde ya eve geldiğinde yani eve misafir geldiğinde bir merhaba demek ister misin gibi bir şey <gülüyor> Evet ricalarda hakikaten çok kıymetli örnekler duyuyorum senden aynı zamanda zaman zaman seminerlere gelenlerle bu örnekleri paylaştığımda ya buna da hayır derse ne yapacağım Hmm. cümlesini duyuyorum o zaman diyorum ki anladığım kadarıyla bunu mutlaka yapmasını istiyorsun evet mutlaka yapmasını Aha, istiyorum işte o nokta şimdi burası çok tam bu senin ilk bölümde söylediğini rica ediyorsam zaten hayır duyduğumda böyle bir cümle yok o zaman bileyim ki yani hayatta da her zaman dört adım yaşayan biri olduğunu düşünmüyorum bileyim ki ya şu an benim Kullandığım dil rica falan değil yani ben bayağı talep ediyorum. En azından bu farkındalıkta olursa anmış gibi yapmam ve kendime empati olan haklarını arayabilirim. Aynı zamanda bir ricanın rica olması her şeyden önce bir ihtiyaçla bağlantılı olması çok önemli. Yani benim bir ihtiyacımı karşılamak için ricada bulunuyorum. Destek ihtiyacı olabilir katkıda bulunma ihtiyacı olabilir iyi halini bilme ihtiyacı olabilir türlü türlü ihtiyaçlar olabilir şeyden emin miyim ben çocuk çöpü çıkarsın dediğimde ben ne istediğimden emin miyim yani benim kendimle bağlantım var mı evet. niye o çocuk çöpü çıkarsın istiyorum çünkü onu bilirsem bunu hakikaten anlatmak çok daha mümkün. Aynı zamanda senin rica örneklerine bir örnek daha et, e, eklemek istiyorum. Bazen ben şöyle so söylüyorum. Çok güçlüyse ricam. Diyelim ki e, bakkala gider misin diyeceğim. 15 yaşındaki yeğenime. E, dedim yok gitmeyeceğim dedi. Ve Benim de gerçekten çok acele kek yapıyorum. Yumurtaya ihtiyacım var. Şöyle sorabilirim. Bakkala gitmen için... Ne yapabilirim bakkala gitmeni yani benim şu an çok desteğe ihtiyacım var hakikaten bu kek olmayacak. Çok da güzel bir kek yapmak istiyorum. Şu an senin bakkala gitmeni sağlamak için ne yapabilirim? Çünkü belli ki hayır diyorsa bu da çok kıymetli geliyor bana. Bir insan hayır dediğinde aslında kendisinin içinde çok kıymetli başka bir ihtiyacına evet diyor. Yani aslında ortada bir hayır bile yok. Hangi ihtiyacına evet diyor bana hayır diyerek onu anlayabilirsem başka bir yol bulacağım belki. Hı -hı. Ee, burada hani türlü türlü örnekler olabilir. Mesela e, ya ben telefon bekliyorum bir arkadaşımdan ve onlara dikkatimi vererek konuşmak istiyorum diyebilir. Yani ya da başka örnekler olabilir. Dolayısıyla böyle bir e, Hı -hı. ısrarım oluyor. O ricanın e, derecesiyle de ilgili bir şey değil mi? Yani çok... Evet. çok... Kendi evet. ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu karşı tarafa da ifade etmekle de ilgili. Evet yani şu an bunu yapmak için hani ne yaparsak birlikte bunu yapmana hmm. destek olabilirim. Hakikaten çok kıymetli bir şey. Ee, ben şeyden de bahsetmek istiyorum biraz zamanımıza da baktım. Ricalar hayır açık olumlu dilde uygulanabilir somut evet. şeyler. Şimdi bu olumlu dil meselesini belki daha sonra tekrar konuşuruz. Bizim alıştırma gruplarında kullandığımız bir egzersiz var Yapmamayı yapamazsın diye hı hı. Şöyle bir egzersiz Canan biliyorsun Böyle odanın dışına bir katılımcı çıkıyor Biz odanın içindekiler olarak onun yapmasını istediğimiz bir eylem belirliyoruz Zaman zaman ve odaya geldiğinde ona neyi yapmaması gerektiğini söyleyerek yaptırtmaya çalışıyoruz Mesela diyelim ki piyano çal odada da piyano var İçeriye giriyor İşte sandalyeye yaklaşma Cam yaklaşma, Yürüme geri gitme filan diyerek piyanoya yaklaştırmaya çalışıp Piyano çalmasını sağlamaya çalışıyoruz Şimdi yetişkinlerle çalıştığımda Görüyorum ki Hakikaten anlaması Ne yapmamızı istediğini anlaması için Çok uzun süre alıyor Aynı zamanda Yetişkinler bu egzersizi yaptıklarında kimi zaman görüyorum ki çocukken yaşadıkları acılar canlanıyor. Hmm. Çok ağır şeyler canlanabiliyor. Yani oraya dokunma, onu yapma, bunu yapma. Ben gözümle şeyi gördüm. Yani böyle yetişkin bir insanın bir anda gözüm önünde yapma yapma yapma derken ne kadar üzüntü içine girdiğini gördüm. Çocukluktaki acılarını hatırladı. Ee, ve bu birden fazla kere de gördüm. Şimdi bunu hakikaten en çok çocuklara yapıyoruz. Onu yapma, bunu yapma. Evet. En çok yani benim yaptığım şeyi hatırlattın bana. Ee, i̇stemediğim şey yani istediğimi değil de istemediğimi söylemem. Lütfen geç yatma. Yani lütfen de diyorum esasında. Kibar Şimdi <gülüyor> şu, şu desin etişimin kibarlıkla ilgisi yok tabii. Yani bu yılların böyle geçti. Lütfen geç yatma. Lütfen bu akşam dokuzdan önce yat mesela daha net olabilir olabilecek bir şey lütfen geç yatmayla arasında çok hafif bir fark olsa bile çok hakikaten farklı bir şey hem netim gene lütfenim de var ne istediğimi söylüyorum. Ne istediğini söylüyorsun aynı zamanda bunun başında şeyi de söylersek ya ben benim için senin hani verimli bir uyku uyuman çok kıymetli çünkü. ...okulda rahat olmanı istiyorum... ...o yüzden rica ediyorum... ...evet... ...yani mesela ders çalış da genel bir şey... ...yani genel... ...ders çalışmak... ...yani 20 dakika edebiyat dersine bakar mısın... ...demek daha farklı... ...yani orada net olmak ricaında... ...ders çalış... <gülüyor> ...o da genel bir şey... <gülüyor> ...çok söylediğim bir şeyler... ...daha özenli olur musun... Daha ne bileyim daha sessiz olur musun? Televizyon sesini kısar mısın gibi bir şey. Evet. E, ee, ricaları böyle e, bağlantı eylem ricalarımız var. E, senin söylemek istediğin başka bir şey yoksa yavaş yavaş. E, ben programı... sadece kitaptan bir e, çok hoşuma giden söz var önümde. Onu okumak istiyorum. E, Nell Nodings'den almış Surart'la Victoria Kindle Diyor ki ilgi dolu sevginin yolu. Çocuklarınızı dinleyip onlarla konuşmak, çocuklarınızın hayatını uzaktan kumandayla yönetmek yerine onlarla birlikte yaşamaktan geçer. Helal olsun. Şiddetli <gülüyor> iletişimde bir yaşam dili bütün bunları merak ederseniz belki bu hafta insanların ne hissettikleri ve neye ihtiyaç duydukları konusunda merakınızı geliştirmek için bir şeyler yapmak ister misiniz? Mesela kendinize sessizce sorup cevaplar mısınız? Bu insan şu an ne hissediyor olabilir, ihtiyaçları nelerdir diye. Bakarsınız bunu alır, eve de götürürsünüz. Hadi bakalım. İyi hafta sonları o zaman. İyi hafta sonları.